Bu masayede küçük bir nasihatım bizler kafirlere benzemememiz. Bizler kafirlere benzemememiz. Bizi bütün senede, bütün günlerde eşimize hediye almamız gerekir. O günde değil. Bu bir. Peygamber Efendimiz diyor ki kim ki o kavma benzerse o da ondandır. O kafirlere benzerse o da onlardandır. O hiç şüphesiz ki biz o kafirlere benzemememiz gerekir. O Müslümanların hediyeleri Müslümanların bize kendimizi ve sahabileri ve peygamber kendimizi örnek almamız gerekir. Bu şekilde. o ikinci olarak da en büyük hediye o kadın için ona güzel davranıp bütün sene onun hakkını vermek onun hatırını sorup onunla oturmak bu en güzel hediyedir. Bu şekilde Ee, o kardeşimize nasihat ediyoruz. Bu şekilde o kardeşimize nasihat ediyoruz. Ve diyoruz ki uz uzaklanın. uzaklanın. Uzaklanın. Kafirlerin ahlaklarından. Onların alametlerinden. Onları örnek almaktan uzaklanın. o Peygamber Efendimiz'e kendinizi örnek alın. Çünkü Peygamber Efendimiz en hayırlı insan. En rahmetli insan. O en e, ne ilimli insandır. O Allah'ın en sevdiği kuldur. Onun gibi olmaya çalışın.